Ozan Biddle'ın Hikayeleri Büyücü ve Zıplayan Kazan Bir zamanlar iyi kalpli bir ihtiyar büyücü varmış. Sihrini komşularına yardım etmek için hiç esirgemeden ve akıllıca kullanırmış. Gücünün gerçek kaynağını açığa vurmak yerine de sanki bütün o iksirler, tılsımlar ve panzehirler şans getiren kazanım. Dediği küçük kazandan kullanıma hazır halde çıkıyormuş gibi yaparmış. Kilometrelerce uzaktan insanlar dertlerine şifa bulsun diye gelir, büyücü de memnuniyetle kazanını şöyle bir karıştırır ve her şeyi yoluna koyarmış. Bu pek sevilen büyücü epey ileri yaşa kadar yaşadıktan sonra ölmüş ve tüm eşyalarını tek oğluna bırakmış. Bu oğul iyi huylu babasından çok farklı bir mizaca sahipmiş. Sihir kullanamayan insanların beş para etmediğine inanırmış. Sağlığında babasının komşularına sihir yoluyla yardımcı olmasına da sık sık karşı çıkarmış zaten. Babasının ölümünün ardından oğul eski kazanın içinde üzerinde adı yazılı küçük bir paket bulmuş. İçinde altın vardır umuduyla paketi açmış ama onun yerine yumuşak, kalın, ayağı giyilemeyecek kadar küçük ve öbür teki ortalıkta görünmeyen bir terlik bulmuş. Terliğin içinde bir parşömen parçasında şu sözcükler yazıyormuş. Buna hiçbir zaman ihtiyacın olmaması ümidiyle oldum. Oğul babasının yaşlılıktan sulanmış beynine veryansın edip terliği tekrar kazanın içine atmış ve bundan böyle kazanı çöp kovası olarak kullanmaya karar vermiş. Tam da o gece köylü bir kadın kapısını çalmış. Torunumun her yanını sil bastı beyim demiş kadın. Babanız o eski kazanda özel bir lepa yapardı. Defol diye haykırmış oğul. Senin veledinin sihirlerinden bana ne? Kapıyı yaşlı kadının suratına çarpmış. Anında mutfağından bir tangırtı, bir patırtı gelmiş. Büyücü asasını yakıp kapıyı açmış ve hayretler içinde karşısında babasının eski kazanını bulmuş. Kazan, Altından tek bir pirinç ayak bitmiş halde orada, mutfağın ortasında zıp zıp zıplıyor, iri döşeme taşlarının üzerinde korkunç bir ses çıkarıyormuş. Büyücü şaşkınlıkla kazana yaklaşmış ama onun bütün yüzeyinin sihirlerle kaplanmış olduğunu görünce telaşla gerilemiş. <gülüyor> İğrenç nesne! diye haykırmış ve kazanı önce kaybetmeye, sonra sihirle temizlemeye, en sonundaysa zorla evden dışarı çıkarmaya çalışmış. Ancak büyülerinden hiçbir işe yaramamış. Kazanın hoplaya zıplaya peşi sıra mutfaktan çıkmasını ve her bir ahşap merdivende tangırdayıp tungurdayarak onu yatağına kadar takip etmesini de engelleyememiş. Büyücü baş ucundaki sihirli eski kazanın tangırtısından bütün gece uyuyamamış. Kazan ertesi sabahta ısrarcı bir şekilde büyücünün peşinden hop hop kahvaltı masasına gitmiş. Tangır tangır diye zıplamaya devam ediyormuş pirinç ayaklı kazan ve daha büyücü yulaf ezmesine başlamadan bir kez daha kapı çalmış. Kapıda yaşlı bir adam duruyormuş. İhtiyar eh, şeyim için geldim beyim diye açıklamış adam. Kayboldu gitti yahut çalındı. Honsuz mallarımı pazara götüremem. Bu akşam ailem aç kalacak beyim. Ben ise şimdi açım diye gürlemiş büyücü ve ihtiyar adamın yüzüne kapıyı çarpmış. Tangır tangır ediyormuş kazanın tek pirinç ayağı zeminde. Ama şimdi patırtısına bir de kazanın derinliklerinden yankılanan eşek anırtıları ve aç insan inlemeleri eklenmiş. ''Sessiz ol!'' diye bağırmış büyücü. Ama onca sihri, onca gücü sihirli kazana durdurmaya yetmemiş. Kazan bütün gün onun peşi sıra hoplamaya devam etmiş. Nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın, anıra anıra, inleye inleye ve tangırdaya tangırdaya onu takip etmiş. O akşam kapı üçüncü kez çalınmış. Kapı eşiğinde genç bir kadın varmış ve kalbi yırtılacakmış gibi ağlıyormuş. Bebeğim feci şekilde hasta demiş kadın. ''Bize yardım eder misiniz? Lütfen babanız bir derdim olduğunda gelmemi ve...'' Fakat büyücü kapıyı kadının yüzüne çarpmış. Bu defada eziyet verici kazan ağzına kadar tuzu suyla dolmuş. Bir taraftan zıplayıp yerlere gözyaşı saçıyor, bir taraftan da anırmaya, inlemeye ve sil çıkartmaya devam ediyormuş.'' O hafta büyücünün kulübesine başka köylü gelmemiş yardım istemeye. Ama Kazan onu köylülerin rahatsızlıklarından haberdar etmeye devam etmiş. Birkaç gün sonra artık anırmakla ve inlemekle, gözyaşı dökmekle, sıçramakla, sihir çıkarmakla yetinmiyor, bir taraftan da boğuluyor ve öürüyor, bebek gibi ağlıyor, bir köpek gibi sızlanıyor. Etrafa bozuk peynir, ekşi süt ve bir sürü aç sümütlü böcek saçıyormuş. Büyücü başucunda kazanla uyuyamıyor, yemek yiyemiyormuş ama kazan gitmeyi reddediyormuş. Büyücü onu susturmayı ve durdurmayı da başaramamış. Sonunda büyücü artık dayanamayacak hale gelmiş. ''Bütün sorunlarınızı, bütün dertlerinizi, bütün acılarınızı getirin bana.'' diye haykırmış evden fırlayıp gecenin karanlığına karışarak. Kazan da zıplaya zıplaya köye giden yolun kenarından onu takip etmiş. ''Gelin, gelin tedavi edeyim, onarayım, rahatlatayım sizi. Babamın kazanı bende, hepinizi iyileştireceğim.'' Ve hala peşi sıra hoplayan sinir bozucu kazanla birlikte caddede koşup her bir yana doğru büyü yapmaya başlamış. Bir evde küçük kız uyurken sihirleri kaybolup gitmiş. Kayıp eşek uzak bir çalılıktan çağrılmış ve usulca ahırına konmuş. Üzerine gey kotu serpilen hasta bebek iyileşmiş ve yüzüne pembelik gelmiş halde uyanmış. Hastalığa ve acıya boğulmuş her evde büyücü elinden geleni yapmış. O elinden geleni yaptıkça da yanındaki kazan yavaş yavaş inlemeyi ve öğürmeyi bırakmış. Sessizleşmiş, pırıl pırıl ve tertemiz olmuş. kazan demiş titreyen büyücü güneş yükselirken. Kazan geyrerek içine atılan o tek terliği geri fırlatmış ve Büyücünün onu pirinç ayağına giydirmesine izin vermiş. İkisi birlikte büyücünün evine doğru yola koyulmuşlar ve kazanın ayak sesi nihayet azalmış. Fakat o günden sonra kazan terliğini çıkarır da yeniden zıplamaya başlar korkusuyla büyücü de tıpkı babası gibi köylülere yardım etmiş. Albustanbuldurun Dumbledore'un Büyücü ve Zıplayan Kazan Üzerine Notları İyi kalpli bir ihtiyar büyücü, katı yürekli oğluna civar köydeki muggleların acılarını tatmasını sağlayarak bir ders vermeye karar verir. Genç büyücü vicdana gelir ve sihrini sihirle uğraşmayan komşularının yararına kullanmayı kabul eder. Basit ve yürek ısıtan bir masal diye düşünebilir insan ki... Düşünürse naif bir alık olduğunu göstermiş olur. Muggle seven bir babayı, Muggle'lardan nefret eden bir oğuldan daha üstün gösteren bir Muggle yanlısı hikaye ha. Bu masalın özgün halinin herhangi bir kopyasının, genellikle atıldığı alevlerden kurtulmuş olması bile başlı başına hayret verici. Beedle, Muggle'lara yönelik kardeşçe sevgi besleme mesajı vererek pek de zamanın ruhuna uygun davranmıyordu aslında. 15. yüzyılın başlarında Avrupa'nın dört bir yanında cadılara ve büyücülere yönelik zulüm giderek artıyordu. Sihirle uğraşan topluluk, komşu Muggle'ın hasta domuzuna büyü yapmayı teklif etmenin insanın kendi cenaze ateşi için gidip kendi arzusuyla çıra getirmesine eşdeğer olduğunu düşünüyordu. Bunun için gayet geçerli nedenleri de vardı üstelik. Bırakın Muggle'lar biz olmadan başlarının çaresine baksınlar. Haykırışları yükseliyordu, büyücüler sihir yapamayan kardeşlerinden giderek daha da uzaklaşırken. Bu gidişat 1689'da uluslararası büyücülük sırları nizamlanması ile sonuçlandı ve büyücü türü gönüllü olarak yer altına kaydı. Ancak nihayetinde çocuk çocuktur. O garip zıplayan kazan zihinlerine kendini kazımıştı bir kere. Çözüm Muggle taraftarı dersi atıp sihirli kazanı tutmaktı. Böylece 16. yüzyılın ortasına gelindiğinde büyücü aileleri arasında hikayenin çok farklı bir biçimi yaygın dolaşımdaydı. Bu değiştirilmiş öyküde zıplayan kazan masum bir büyücüyü ellerinde meşaleler ve tırmıklarla kapısına dayanan komşularından koruyor, onları büyücünün kulübesinden kovalıyor, yakalıyor ve bir lokmada yutuyordu. Hikayenin sonunda kazan komşuların çocuğunu yutmuşken, geriye kalan az sayıda köylü, büyücüye artık onu rahat bırakacakları, istediği gibi sihir yapabileceği konusunda söz veriyordu. Bunun karşılığında o da kazana kurbanlarını geri vermesini söylüyor. Kazan da şöyle bir övürüp, ta derinliklerinden hafifçe ezilmiş köylüleri çıkarıyordu. Bugün bile hala bazı büyücü çocuklarına, genellikle Muggle karşıtı, Aileler tarafından hikayenin bu şekli anlatılıyor ve bu çocuklar öykünün özgün aslını okuduklarında tabi okurlarsa çok şaşırıyorlar. Ancak daha önce de ima ettiğim üzere büyücü ve zıplayan kazanın kızgınlığa yol açmasının tek sebebi içerdiği Muggle taraftarı duygular değildi. Cadı avları giderek daha da vahşi bir hal alırken sihirle uğraşan aileler kendilerini ve yakınlarını korumak için saklama büyüleri yaparak ikili hayatlar sürmeye başladılar. 17. yüzyıla gelindiğinde Muggle'larla dostluk etme tercihinde bulunan her cadı ve büyücü kuşku uyandırır oldu. Hatta kendi toplumu tarafından dışlandı. Muggle taraftarı cadılara ve büyücülere yönelik çok sayıda hakaret arasında ki bulanık tutan, tezek yalayan gibi pek nameli lakaplar bu dönemden kalmadır, zayıf ya da kalitesiz büyüye sahip olma suçlaması da vardı. Muggle karşıtı bir süreli yayın olan Sihirbaz Savaştan'ın editörü Brutus Malfoy gibi dönemin nüfuzlu büyücüleri bir muggle severin olsa olsa bir kofti kadar sihirli olduğu klişesini oturttu. 1675'te Brutus şöyle yazmıştı. Şunu büyük bir kesinlikle söyleyebiliriz. Muggle toplumuna yönelik bir sevgi gösteren her büyücü kıt zekaya sahiptir. Sihri o kadar cılız ve zavallıdır ki ancak muggle domuz çobanlarının arasında kendini üstün hissedebilmektedir. Sihirle uğraşmayan, topluluğa yönelik bir zaaf kadar keskin bir sihir zayıflığı emaresi yoktur. Bu ön yargı dünyanın en parlak büyücülerinden bazılarının yaygın tabirle muggle sever olduğu yolundaki kuvvetli deliller karşısında zamanla kayboldu. Büyücü ve zıplayan kazana yönelik son itiraz ise bugün hala bazı çevrelerde canlılığını koruyor. Bu itirazı belki de en iyi özetleyen kişi kötü şöhretli mantar zehri masallarının yazarı Bellatrix Bloxam'dı. Mrs. Bloxam'a göre Ozan Biddle'ın hikayeleri, ölüm, hastalık, kan, kötü sihir, rahatsız karakterler ve en iğrençinden bedensel akıntılar ve döküntüler gibi son derece korkunç konulara yönelik sağlıksız takıntıları olan, tanımladığı sebepten ötürü çocuklara zararlıydı. Mrs. Bloxham, Piddle'ınkilerinden bir kaçı da dahil olmak üzere çeşitli eski hikayeleri aldı ve kendi ideallerine göre yeniden yazdı. Bu idealleri de minik meleklerimizin saf zihinlerini sağlıklı Mutlu düşüncelerle doldurmak, onların tatlı uykularını kötü düşlerden uzak tutmak ve o pek kıymetli çiçeklerini, masumiyetlerini korumak şeklinde ifade ediyordu. Mrs. Bloxam'ın büyücü ve zıplayan kazana verdiği saf ve kıymetli yeni biçimin son paragrafı şöyle. Minik altın kazan küçücük gül rengi ayak parmaklarının üstünde neşeyle dans etmeye başlamış. Hop bacık hop bacık hop. We Wilkins bütün cici kızların uf olmuş karnışlarını iyileştirmiş. Milik kazan öyle mutluymuş ki Wilkins ve cici kızlar için ağzına kadar ile dolmuş. Ama sakın süt dişlerinizi fırçalamayı unutmayın diye bağırmış kazan. Ve vi hop bacık kazanı öpüp kucaklamış. Artık hep cici kızlara yardım etmeye, bir daha da asla öyle huysuz ihtiyarcık olmamaya söz vermiş. Mrs. Bloxam'ın hikayesi nesillerdir, büyücü çocuklarında aynı etkiyi uyandırıyor, önü alınamaz bir öğürme, hemen ardından da kitabın onlardan alınıp un ufak edilene kadar ezilmesi talebi.